Cuma günü sunağın üzerine geldi. Allah'ın sayr azizleri, cünnia ve ahirette bölümümüzün murakamlarını istanaylasın. 22 insan Perşembe'den, 25 insan Pazar sarplara kadar beraber olduk. Kanunla konusunu işledik Cuma günü. Şimdi bir perşembe gün cihazı dolayısıyla bulunamamıştık. Ve bu programda olmayan kalkınma da oldu. Kalkınmadan şunu ters ediyorduk. Kalkınma planımız yani bizim camiamızın kalkınması için düşündüğümüz program siz kardeşlerimize bunların intikal ettirilmesi ve müşterek bir e, müzrakta çalışma hattı tespit etmek hareket tarzı tespit etmek idi. Bunun için iki konuşma ve iki heyet değerlendirmesi oldu. Cumartesi günü Ömer'in dünyada ve Türkiye'de kalkınma planları yine yine kalkınma planıyla ilgili bir konuşma ama biraz bugüne hazırlayıcı bir politik konuşma haline döndü. Efendim sonra dünyada siyasi ve stratejik çalışma ve değişmeler diye ve sonra da akşam yeni dünya nizamı ve Türk İslam medeniyeti üzerine konuşmalar oldu. Biz daha önceki toplantılarda zaman geniş oluyordu ve toplantımızın genel değerlendirmesini toplantıya katılan siz kardeşlerimizin düşüncelerinden, fikirlerinden çıkartıyorduk. Bu sefer bu toplantı çok güzel bir şekilde devam ederken birden kesilmiş gibi oldu. Yani bu toplantı e, doyuma ulaşmadan Sonuca varmadan, çok tatlı bir anında tadına da doymadan kesili verdi ve homojen bir çalışmadan ziyade, efendim çeşitlemeli oldu. Bizim ana düşüncemiz bu toplantıyı tersiplemekte Türkiye'nin ve dünyanın şartları çok ciddi. Dış ve iç politikada çok büyük gelişmeler var. Bu gelişmelere ve değişmelere karşı almamız gereken tedbirlerde geç kalmayalım. Hemen ne yapmamız gerekiyorsa saniye bile geçirmeden teahhura uğramadan sonra eyvah geç kalmışız. Keşke zamanında yapsaydık demeden bu işleri yapabilelim diye bu toplantıyı yapmıştık. Hatta bundan önce Şile'de bir bu toplantıya hazırlık için çalışma yapmıştık. O toplantıyla bu toplantı arasında düşündüğümüz irtibat ve sonucu sağlamak için günler kafi gelmedi. Yani şu toplantılarımıza sanıyorum en aşağı iki gün daha eklenmeliydi veya üç gün daha eklenmeliydi. O zaman bizim istediğimiz e, aksiyon planı ortaya çıkabilirdi. Camiamızın e, yakın e, hareket planı, yakın zaman için yani mesela bir yıllık e, hareket planı efendim, programı ortaya çıkabilirdi. Bu o zaman hepimizin rahatlıkla katılabileceği ve mümkün olduğu kadar yakın zamanda olacak yeni bir büyük çaplı toplantıya kalmış oluyor. O zaman e, bu toplantının muhtevasını ve dinlediklerinizi buradan ayrıldıktan sonra sizin değerlendirmenizi ve gruplar halinde mücadeler etmenizi rica edeceğim. Mümkünse değerlendirmelerinizi raporlar halinde grupların raporları halinde bize intikal ettirmenizi temenni ederim. Böylesi daha ciddi olur. Ve tehdit heyetinden ve camiamızın hizmetlerini götüren kardeşlerimizden buna benzer bir toplantının daha büyük çaplı olarak yani sayısal katılımın daha çok olacağı bir nekem seçmek suretiyle efendim müyensef bir tatil vaktini de tespit ederek yani çocukların tatili mani olmasın iş hayatı mani olmasın gelmek isteyen kardeşlerimize böyle bir şeyi hazırlamalarını onlara e, tavsiye ediyorum. İnşallah o en yakın müstakbeledeki o toplantıda tekrar, tekrar arada değerlendirmeleri siz yazmış ve hazırlamış ve bize intikal ettirmiş olarak biz de onları okumuş ve düşünmüş ve yapabileceklerimizi yapmış olarak karşılaşırız hepinize dualar ediyorum çünkü ancak dua elimden geliyor Allah hepimizden razı olsun Muhattak ki burada ev sahipliği gibi davet edici olmak gibi bir durumumuz var. Eksikler kusurlar olmuştur. Onların affedilmesini bağışlanmasını temenni ederim. Ama burada güneşli güzel bir manzaralı mekan var. Şimdi aşağı indiğiniz zaman göreceksiniz ki aşağısı sislidir. Bulutludur. Belki yağışlıdır. Yani biz, biz şimdi burada bulutların üstündeyiz. Bulutlara yukarıdan bakıyoruz. Güzel bir yerdi. Bir tek şey benim zihnime fazlaca takıldı bu toplantılarda. Bu kadar güzel yerde bu tertip heyeti bizi şöyle dışarıda bir dolaşacak kadar bir zaman bile tanımadan buraya hapsetti ve çalıştırdı. Bilgilendirdi. Efendim bir şey yaptı. Bu güzel konuşmaları dinletti. Fakat ben bu konuşmalardan hayretler içinde kalacak kadar memnun oldum. Yani beklentilerinin üstünde olunca insan hayret ediyor. Ne Türkiye'de ne ne oluşmuş niyet birikimi olmuş ve ne ne kadar mesela Ahmet Erday bilmiyorum şu anda aramızda mıdır yoksa veda edip ayrıldı mı? Milli Birlik Komitesi'nin üyesi yani ben çıksaydım o kadar güzel konuşamazdım İslam bağımına hani ilahiyatlı bir hoca olarak o kadar tatlılık böyle güzel bir sesle e, mikrofonik tatlı bir sesle hoş bir şekilde tamamen bizim ideallerimizi konuştu. Ben zaten Türkiye içindeki gezilerimde onu müşahede etmiştim. Hangi ile ilçeye, beldeye gitsem bakıyorum ki bizim gibi düşünen kardeşlerimiz ve gönüldaşlarımız var. Aslında birbirimizden haberdar değilmişiz. O haberdar olmaz durumu burada yıkılmış oldu. O engel yıkılmış oldu. Allah gönüllerimizi birbiriyle cem ve teclif eylesin. Muhabbetlerimizi ziyade eylesin. Hadis-i Kutsi'de ki muhabbeti limfahat benim için güzüklerni seven dost olanlara benim sevgim, muhabbetin zevcan vakt olur diye vaadi vardır Hadis-i Şerif'de alemden zikratı Allahu Teala Hazretlerinin Allah bizi sevdiği razı olduğu kullar zümresine dahil eylesin. Esselamü aleyküm ve Rahmetullahi ve berekatü. Let's go.